Bu kem walk'un sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bu şarkı çok güzeldi ya diyenler Genç kız olduklarını kabul etsinler. Özellikle hanımefendiler dinliyorlarsa içlerinde genç kız yaşıyor. Ama erkekler arasında Ay ne güzel şarkıymış bu diyenler onlar da Onların bir... içine kaçan genç kızı, kızı ireli bir şekilde en yakın sağlık kuruluşunda çıkartmaları o gerekiyor. Ortaya çıktı hakikaten de dinlenecek evet. şeydi yani. yani. You sound good to me. Aklınızda evet. olsun. Yani. Genç kızlığınızı doya doya yaşamak istiyorsanız... ama bir yerlere not edin. Lucy Hale her zaman hizmetinizde. Sevgili de i̇şte hizmetinizdeyiz. Evet efendim. Şimdi dünün özetini geçelim kısaca ve kabaca. Ee, biraz hızlı olacak ee, Dünü kaçıranlar için <gülüyor> Tekrarımız bu akşam tekrar Ben bir. de bayağı kaçırdım dün hep evdeydim Vallahi Evde olmana rağmen Hep işte, boğuşmalar hep şeyler ee, Boğuşma dediğim çocuklarla ee, tabii Çocuklarla da boğuşmak şart İyi ki senin oğlanlar değil ya İkisi oğlan olsaydı var ya ikisi oğlan kız her zaman birbirini böyle... boğarlardı O zaman ben aradan sıyırılırdım gibi geliyor İkisi birbirini boğarlardı Derken güleşirlerdi ne ile güleşirlerdi evet, anlamında Yoksa taht için değil <gülüyor> Anladım ee, Ama senin de bilmiyorum sana da böyle bir şey yakışıyor Ne derler Kız babası yani evet, Nezih öyle, böyle nezih kız O babası... açıdan güzel de benim Selim biraz şey Hareketli çıktı Şimdi sen güzel konuşurken Ege zaten çocukların isimleri e, Ali'nden dolayı o Halim diye anlaşılıyor Selin de Selim diye anlaşılıyor Şimdi bir kısım insanlar Halim, senin çocuklarını, Selim çocuklarını Halim kadar... Selim diye biliyorlar Ben bunları duysam <gülüyor> Birinin Ali dedi. Sen sağda solda öyle bahsetsene Ege'nin iki tane oğlanı var. Halim ve Büyüğün Selim. Büyüğün olan Halim, küçük küçükün adı Selim. Halim güreşçi. <gülüyor> Selim de Selim de se, e, halterci. E, bir babanın en büyük işi işte gözyaşları. Olimpiyatlarda gözyaşı. Büyük işte, olan şimdi grekoromen de mi? bestledi. değil. Selbest de değil tabii canım. Bu e, tabii grekoromen'de. Küçük olan da sıkma ve koparmada iyiydi de, de toplamda o. işte toplamda çok iyiydi. E, neyse e, o konulara ayrıca geleceğiz Ergenekon'da e, sona doğru gelirliyor diye bugün e, kaçıranlar için bir kez daha hatırlatalım Anayasa Mahkemesi kararını verdi Ergenekon'da müebbete mahkum olan ve 2 yıldır hapis yatan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi e, tahliye konusunda gereğini yapması için de yerel mahkemeye gönderildi hı hı. Yani bugün yarın bu konuda bir açıklama bekliyoruz dün e, biliyorsun başbakan bir Sadece e, İlker Başbuğ için bu yoksa... Evet, herkes de yararlanabiliyor. Bunun dışında Kemal Alemdaroğlu, Dursun Çiçek, Doğu Perinçek, e, Hasan Iğsız var, Yalçın Küçük var, Tunca Özkan var, Hurşit Tolon var. E, yani ortalama zaten e, herkes iki yıl, iki yılda e, beş yıl arasında e, değişen şekillerde hapiste yer alıyorlar. Dolayısıyla hı hı. E, hak ve özgürlüğü kısıtladığı gerekçesiyle... E, ihlal edildiği gerekçesiyle daha doğrusu valla da şimdi mahkeme giriyoruz. kararlarıyla ilgili yorum yapacak durumumuz yok ama ya, bu ya. hamlenin tamamen e, biraz da biz günden belirleyelim tekrar diye bir çırpınış olarak yorumlandığını da e, görüyoruz ee, görüyoruz sonra, diyor sadık kulislerde konuşuluyor değil kulislerde, değil kulislerde konuşuluyor kulislerde bunlar konuşuluyor yani Peki. öbür gün Bizi, bizi kulise almazlar herhalde ya Hiç almıyorlar ya Hiçbir zaman almadılar kulise Halbuki hiçbir şey değil Kendi yiyeceğimizi de kendimiz getireceğiz dedik Hiçbir Tabii şey canım, istemi ne? bir kenarda oturacağız Belki, belki çay taze var. çay falan Veya hadi onu da götürün poşet görüldüm sıcak su Bu makinesi var sonra yani sıcak o su O kadar Biz yani bizim koy. bir masrafımız yok Kimseye bir zararımız yok ee, Öbür konu neydi öbür konu Esas bugün konuşulacak konulardan bir tanesi Yapabilir mi gerçekten öyle bir şey olabilir mi diye biliyorsun Başbakan bir televizyon kanalında gazetecilerle bir araya geldi. Çılgın sorular. Ya o, o sıklamıyor. Daha önce de olmuştu böyle köşeye sıkıştıracak. Tabii. Cezuresinden kim almışsınız? Allah orada zaten orada şey <gülüyor> ne yiyorsunuz soruları. O diyor bu da gazeteciler. Ya o dedim ki ne yaptınız siz ya. Şey sordular mı? Bu ilkeyi çok seviyor musunuz? Nasıl böyle gecenizi gündüzünü Ege yattınız? inanır mısın sordular. O noktaya götürdüler işi. O noktaya götürdüler. Allah helal olsun ya. Bir ben, de diyorlar Türkiye'de gazeteciler pusu. Ben sana tekrar söyleyeyim. Bir kenara. gazeteci zaten gazetecilik faaliyetleri Şimdi e, orada bir açık... kimler vardı bu cesur gazeteciler arasında? Mehmet Barlaslar mı? Mehmet Barlas zaten fix ya o, fix o kiloyu da o sormuştur büyük ihtimal çünkü o en yamanlarından biri oldu. O, o tabii canım eski tabii kurt gazeteci. Kurt diye. gazeteci hemen oradan fark etti. Böyle Ondan sonra sonradan. şey vardı işte. Abdülkadir Servi çok üzülmüştür yazık. Ya tabii, o çünkü dörtlü taraftaydı ben, maalesef. de gitmek istedim Benim de sıkıştıracak bir soru. Nazar değmiş olabilir mi diye bir sorusu vardı onunla. o çünkü adam sormadı. vardı sakallı. Hangisi? Nagi ile mutlu bir birliktelikleri olan Rasim Ozan. Rasim Ozan Kütah. O da cesur yazarlardan geçer. bir tanesi. O da cesur. Vallahi tür e, isimleri zaten, yeter. Yeter zaten Vallahi yeter. Pırlanta gibi ya. bir ekip. Ondan sonra. Bir de ya. diyorlar başbakan televizyonlara çıkamıyor gazetecilerin karşısında. İşte buyurun. <gülüyor> <gülüyor> çatır çatırda cevabını verdi. Ve eminim o gazeteciler de mosmor olmuştur yani. Hem de nasıl? Daha doğrusu mosmor değil onlar bilgi edinme görevini Tarafsız. yapıyorlar. Tabii, tabii tabii tabii. Başbakan da cevabını. Onlar da çok memnun olmuştur <gülüyor> o zaman. Ee, orada işte konu geçti. Ee, konu geçince de şöyle dendi. Youtube'la Facebook'u kapatabiliriz. Gerekirse hani biz bu milleti Facebook'la Youtube'a yedirmeyiz diye bir laf ben duydum galiba. Tam emin değilim ama böyle şey uyku uyu, uyu, yani daha doğrusu uykumla uyanıklığım arasında. O böyle hani ince derin daha herhalde şey yapabiliriz. Facebook'la Youtube kapanır 30 Mart'tan sonra tabii seçimlerin sonucuna bakacağız. Eğer güçlü şekilde çıkarsak Facebook'u da, da, da kapatırız. YouTube'unu da kapatır. E YouTube daha önce zaten kapalıydı. Kapalı bu çok şimdi. alışkın olduğumuz bir şey. E, Facebook da kapat. Zaten herkesin söylediği bir şey var biliyorsunuz. Facebook'u artık eski tadı yok. Tadı yok doğru. Her, yani önüne gelen girdi. Önüne gelen girdi. <gülüyor> Ondan sonra... Niye kapatıyorlar? Google Plus'ın yolu açılsın diye mi? Hayır şey diye işte canım yani işte burada biliyorsun bu şey ortamları Twitter'ı da belki kapatırız. E Twitter'dan bahsetmemiş canım orada şimdi. Valla bugün YouTube'uyla Facebook yani herhalde Twitter'a henüz maalesef gelinemedi. Ee, i̇nşallah ona da sıra gelecek çünkü hakikaten... Pırıl pırıl iki, bir internet... Iki, iki, Artık bu ülke onu hak ediyor. E İnternete girdiğimizde ama sağdan soldan yolsuzluk dosyası efendim böyle bir baskı dosyası videosu olmadan tapesiz temiz bir, bir interneti bu ülke hak ediyor kimse kusura bakmasın. Zaten başbakan o konuşmalarında da açıkladı kripto telefonu bıraktım artık dedi. Bir de içkiyi bıraktım uğruna sevecek ne uğruna içecek insan kalmadı. Bağlı, kripto telefonu bıraktığı için de tık böyle herkes aynen oradan hani böyle cebi, sigarayı bırakanların cebinden telefon alınıyordu ya hı hı. hop oradan kriptoluları artık e, toplanıyor. Şimdi normale geçti ne yapıyorsa yapılsın. Madem kriptoluda da ben ne anladım böyle kriptodan diye. Evet doğru valla. Yani haklı hakikaten e, başbakan o konuda böyle kripto olmaz. Ben varlı bunu... bir geçti Vallahi yani. çürüdü bir bir nesil vallahi YouTube'unda çürüyor yani arada Sen Facebook'a giriyor musun? Ben öyle bir azası değilim. Azası değil misin? Azası değilim. Yani ben açıktır sen Facebook'ta? Facebook azasından ayrıldım. Oho! Hi hi. ben <gülüyor> böyle bazen telefonu kurcalarken şey oluyor. Twitter'dan boğuluyorum böyle. Nefes almak için hemen Facebook'a mı giriyorsun? Bazen de bir Facebook'a bakayım falan. Facebook da öyle oldu. Bu Facebook herkesin benim yaşımda çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaları lazım işte yediği yemeği paylaşması lazım falan o da kalmıyor tape, tape, tape bilmem ne yorum bilmem herkes ne herkes müptelası oldu artık bir de yani hakikaten dün bir de öbür herkes tapede siyasi üstü. analist ondan. yani evet abi sonuçta yani böyle bir şey var seninki öyle değil ee, şöyle bir durum var dün bir tapede Demirören'le evet. başbakanın konuşması vardı koca adam hakikaten ee, Erdoğan Demirören ben ilgili olduğu iddia edilen çok, e, acımasız çok... mı Ay ya biraz sert bir şeyler de. Sert canım sert. Muameleden ağlıyor diyordu. Hakikaten muameleden ağlıyor diye. Ne ne ne Yani. Ya o kadar. Şimdi bir kere orada konuşulan laflar doğrudan Demirören'e edilmiş laflardı. Diğeri tabii Bir şey yapıyor ya Ağır sözler karşısında ağladı diyor. O Demirören'in Derya Sazaka ve Derya Sazak ve muhabir miydi? Kaynağı? Evet evet. Laflar. Demirören bu hakaretler karşısında ağladı. Ben o konuşmayı dinledim. öyle değil. Dinledim. Doğru, ben de o üç kere dinledim. Ağlama var ama o muameleden ağlama. Yani birisi de şey yazmış. O yaşlı adam bir gözetici gerçekten bu şeyden ağlayacaksa... ...böyle dişini sıkar. Peki efendim diye şeyini kapa kapatır telefonunu. Ondan sonra bir köşede bu konuşmanın ağırlığıyla ağlar. Ama o kadar laf yedikten sonra ağlıyıp şey olayım diye böyle olayı tatlıya ya daha doğrusu tatlıya bağlansın ne değil de daha fazla bağırmasın diye ağlıyor ve daha iğrenç de bu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada yani ben nereden düştüm bu durumu olduğu iddia edilen seste ağlamadan sonra çok yüklenmiyor. Hayırlı günler hayırlısı olsun diyor yani. Hayırlısı olsun. Ben en iyisi bir ağlayayım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. En iyisi ben ağlayayım da konu kapansın gibi bir şey. Vallahi var. galiba öyle bir e, şimdi e, programı hakikaten derin analizlere boğmak istemiyoruz ama galiba öyle bir şey var hani çocuğu da şey yaparsın. E, çocuklarda da öyle. Çocuklarda işte. da tıkandığı yerde bir şey yapar ya. E, bu arada içeride çılgınca telefon mu çalıyor bana mı öyle geliyor? Yo. yok mu? Kulağım, kulağımda bir takım sesler var o zaman. Yani çocuklardaki hadiseyle ben de aynı. Biraz orada e, madem öyle şey olsun sevgililer arasında da bu var bazen tabi canım yani mesela kız Kim, genç adam kızı? kıza yüklenir o da böyle belli noktada sıkıştığı noktada zaten benim de sürülürüm. diye bir şey olur ve bir gider. damla gözyaşı bütün böyle bir şey adam mesela çok haklı %100 haklı adam hmm. kıza diyor ki böyle böyle demiş ama böyle böyle o sırada bir damla gözyaşı ne, ne olsa? İlaç. Ya kadar haklı olsan ne olur? Melhem, yani? ilaç. Vallahi hakikaten insan. Bir de şöyle de var. O yaşta insanı ağlarken karşında duyunca ben içim hun olur. Tabii o da i̇çim var. İçim hun olur. Ben sana söyleyeyim. Böyle. Sayın Başbakanımızın da duygusal olduğu biliniyor. Biliniyor. Yani orada biraz galiba o ses kaydı olduğu iddia edilen şeyde de o kullanılmış oyuncular o, o numara yapılmış. Bilmiyorum. Bana yani öyle belki, geldi yani. Belki bir başbakanımız bugün açıklar. Ben Biliyorsun hani e, Sadullah e, Ergen'le olan konuşması. konuşmasını. Evet ne var konuştum. Bu çok normal. Bu çok normal ki biz böyle konuşuyoruz ki diye. Şeyde o, ne olacak bağırdım diyebilir yani çok. Evet bağırdım diyebilir. Sonuçta hani bir sızdırılan konu var. Bununla ilgili yapılmış. <gülüyor> Ülkemiz normalleşme sürecinde. Bu çok normal. Her şey çok normal. Çünkü daha önce şeyde de var ya bu Cengiz Özdemir miydi? Neydi o? Cüneyt Özdemir mi? Cengiz İnşaat'ın başındaki kişi kimdi? Cengiz Bey. Cengiz Bey. Yani onu onu Cengiz, da... Cengiz Bey İl, i̇lk tapelerde onlar vardı ya yıldız olarak. Evet, evet. Onların da böyle e, fırçalanmak konusunda konuşmaları var bir takım. Havuz medyası denilen havuzdaki iş adamlarının. Sana da bağırdım mı sana da bağırdım demek yani böyle bir şey. Genel bir fırça şey. şeyi şey yapılıyor. Onlar da belki ağlayarak şey yapıyorlardı ya, tartışmaları. Valla yani tamam. Ben ülke olarak böyle ülke olarak demeyeyim de e, hani bir e, bir kesim insanlar galiba bundan haz alıyorlar ya. Yani ben bunu söyleyemek e, şey istemiyordum e, böyle de bir, bir böyle bundan bir hani insan bir zevk alır ya bir Baş fırçalanayım bir böyle birisi beni bir fırçalasın ya. Bugün böyle ben bugün bir şey mi almadım? Bu dayak arsızlığı yani bu, da değil ama değil, başka, değil, başka bir şey değil Başka bir şey bu böyle bir hani böyle yönelik. Sevildiğini hissetmenin e, yoludur ya. Tabii yani nasıl ki keçici. Yani ne, neydi o öyle bir söz vardı. E, sevdiği deriyi yerden yere vurur. Derici miydi o? Derici Keçeci herhalde. ne yapıyordu? Keçeci. O da keçeci sevdiği de... keçeyi yerden yere vuruyordur. Ha tamam yani. Ha derici, ha keçeci. De aynı şey yani. İş adamı da olsan bu böyle. Başka iş yapıyor olsan da bu böyle. 76 yaşına gelmiş bir kişi çocukluğunu nasıl yaşayacak başka? Nasıl? Kim azarlayabilir onu çevresinden? E, böyle bir de büyük iş adam var. Kim yani? Bir, Kemal Sunalın filmi vardı ya. Böyle bir e, şey dövdürüyordu kendini sürekli olarak. Ne tip filmler insanı? Kemal, Kemal Sunal filmi diye mi seyrettiriyorlar bir tane? Şey, şey Abuzer'i çağırın mı ne falan diye böyle geliyor bir şey ne derler ona bir. E... Mafya babası. Mafya babası da değil. Yani işte bir taraftan mafya babası ama en büyük zevki de sinirlendiği zaman dövdür... dövüyormuş eskiden ya Ondan sonra dövdürüyor sürekli. Ama nasıl hatırlamazsın Ege şark bülbülü deyesin geliyor da değil işte. Değil. Herkes anladı. Öyle işte. Bir, bir... ben anlamadım. Sevgi dinleyiciler ne güzelsiniz. Vallahi ben de filmin adını hatırlayaydım. Çok iyiydi çok iyiydi. Her şey çok güzel gidiyordu. Vallahi ben bu şeyle son eee de artık tam bir aile olduğumuzu hissettim Türkiye olarak. Bağırmalı, çağırmalı, aile iç meselleri. Ama tabii yani. ki kol kırılır yeni, içinde kalır. Her zaman YouTube gibi. olunca YouTube olunca çünkü dışarıya çıkıyor. E, yurt dışından bizi izleyip aile içimizdeki şeyleri de herhalde ki istemeyiz. Nasıl nasıl ki ee, bir e, babayla oğlun arasındaki konuşmayı bir başka birisinin e, duyması manasası aile içindeki görüşmeleri nasıl ki baba oldu değil baba kız anne kız e, kız kardeş kız kardeş enişte kardeş. baldız enişte baldız kayınço e, ee, hamin anne hamin anne falan filan süt anne bunlar hep birbiriyle konuşabilirler ama aile içinde kalması Kalmak. kaydıyla dışarıya verildiği hmm. zaman ne olur youtube, Aileniz, olur, YouTube facebook olur, olur facebook olur twitter olur, olur. kimseyi de facebook'a getirmemek Herhalde eleştirecek bir hareket olması gerek sabah. Ben böyle bir şeyler okudum da geçtiğimiz Buyurun. sene ne zamanlar hatırlamıyorum Fahir'e e, isim takmışız şey diye. Unuttuk gitti. Dünyanın bütün adamları fahişe e diyor. Ee, bana da demek ki ben böyle teflon bir yapım var. Vallahi tutmadım. Ne kadar da güzel bir şeydi yani. Ama sen e, hala öyledir fahişe yani. şeyi. yıllar yani sonra o ismi taşır üzerinde yani. Ortaya da bir e, lakap ben ne bulduk dün gece telefon kapattıktan desperato. <gülüyor> Vallahi o son ederim. son şekline bakınca Desperado da vallahi güzel oldu vallahi ya. Düşün ben hiç bana söylemedi sabah. Sürpriz oldu. Bana da, bana da sürpriz ilk oldu. Vallahi kez... oldu. Vallahi hoşuma da gitti ne yapalım. Geçen geceden söylüyorum. beri bu. Dün, peki telefonla Desperado. konuştuktan sonra mı seninle? Evet. Ee, ilk başta Fahi ile konuştum. Sonra dedim ki e, sonuçta e, ortaklığımız %33.333333 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33. dedim. Bu espriyi kendi kendime yaptım. Eee Caddesi'nde kahkahalarla. Kendi kendime güldüm o derece Desperado. Akabinde de <gülüyor> e, diğer ortağımı 7.30 Ben dolayı aradım. Ve ondan sonra mı? Ondan sonra evet. evet. Ben dedim. Yani iki tane lakap olabilirdi. Ee, Sulu Kule Oktay demişci veya Desperado. O kapalı canım. O dolu. O, o, o dolu, o dolu. Onu aldığında herkesin bir lakabı var. Desperado Oktay Demirci. Dünyanın bütün adamları Fahir Önç. E, 50 EG Kayacan diye mi kaldı? 50 Kayacan diye kaldı. Sana da 50 iyi oturdu yani. 50 oturdu ama şey... Yani eski tip kaldı. E tabii yani. Şey gibi yani bugün arasında... Şifo Mehmet gibi ya. Şifo Mehmet Felicit Ahmet gibi bir şey oldum yani. yani Felicit Mehmet'tir lütfen. O, evet. Yalan yanlış, şey yapma. Ben bu şimdi... arada ha, söyle, ee, söyle şimdi ben dün dükkandaydım. Ha. Gündemi çok takip edemedim. Neler oldu neler bitti bilmiyorum ama bu sabah e, gelirken konuşmalarınızı dinledim. Dinledin oradan vakf oldu gündeme. E, Baya uzun uzun tapeleri konuştunuz. E, yapmayın abi. Niye ya abi? Lütfen ne oldu abi? Yap, e, yani tam da anlayamadım yani Trafikte de e, yoğunluk vardı, o yüzden tam da kulağını veremedim ama yok işte başbakan konuşmuş dört tane gazeteciyle konuştu, ha, ha, ha. işte şey diye Facebookla, şeye sosyal medyaya yedirmeyiz falan filan diye. Şimdi onların olup olmadığı belli değil. Belki, evet doğru. E, o montaj da. kayıt olabilir çünkü. Montaj olabilir. O gazeteciler e, bir sürü yerde bir, bir araya geliyorlar. Hiç yedirmeyiz Öyle falan filan diye. Abi lütfen yani bunu. Bunu daha önce konuştuk. Oktay Valla çok doğru L bir yerde. Ben telefon da ettim evet, size. Bugüne kadar sadece sesle yapılıyor bunlar ama ilk defa videolu bir şey de yapılmış olabilir. Doğru. Doğru. Neler neler yapılmıyor ki videolu. Bugün o avatar filmini hatırlayın. Evet. Tamamen yani ne dünya ne... Mavi ekran teknolojisiyle yapmışlar ve, ve bilgisayarla. Bir, bir dikkat ettiyseniz başbakanın son dönemde, son dönemde böyle meetingler sırasında 3 e, boyutlu... Hiç hologram uyutlu, Hologram. 3 evet. değil de artık hologram deniyor Hologram, hologram, hologram yani. görüntüler. Demek ki bu da olma ihtimali ben bunun servis edildiğini düşünüyorum. Kimler tarafından ve oktay inandım yani servis düşünüyorum. Abi Son 15 yani saniyedir düşünüyorum bunu. Kesin e, olmakla beraber ne olduğu belli değil. Doğru. E, nasıl yayıldığı belli değil. Lütfen bunlara en azından bir sprim vermeyelim. Yani evet. diyorsun bir de ayrıntı veriyorsun Fahir. Yani 4 tane gazeteci diyorsun. Karşısında diyorsun. Sayın başbakan diyorsun. Sorular sordu ve onun üzerine Facebook ve şey diyorsun Onu yedirtmeyiz bu milleti yedirtmeyiz Gerekirse kapatırız falan dedi Nereden biliyorsun Hayır Doğru evet yani ben, ben Fahir de Fahir'den duyduğum Oktay Demirci'den tokat gibi cevaplar Yemin ediyorum bilemedim Oktay Basiretin bağlandı belagatim bağlandı Allah da benim belamı versin Böyle bir video teknolojileri nereye vardı gibi bir Belgesel vardı mesela evet. orada 4 tane maymunu koyup Gazeteci gibi gösterebiliyorsun şeyle bilgisayar Evet abi o kadar kolay ki o Ciddi misin? Karşısına Tabii da... sen nereden biliyorsun onun gerçek olup olmadığını da konuşursun. Doğru. Yani şey açıklama beklememiz lazım. Evet böyle bir programa katıldım, katıldım gibi. Katıldım böyle bir şey vardı. Evet yani biliyorsunuz yani double check diye bir şey var bu habercik. Bir double kere... double var bir de triple var. Triple en yok, az yok, triple, triple şey yaptırman lazım. trick var ya. Head trick var. bize de everybody var. Yo head trick Everybody çek diye bir şey var. Doğru. Herkese kontrol ettiriyoruz. Ya, bir maçta ben de İngilizce <gülüyor> bildiğim kelimelerden söyleyeyim. Olur mu? Bir maçta 3 gol atarsan futbolda ne oluyor bunun adı? trick oluyor. Basketbolda ee, double double double. Double double iki tanesini iki şey iki asist e, şey çift yani çifthaneli... haneli asist ve çift haneli bunları konuşsun. Bildiğiniz kelimeleri konuşun. böyle basket adaysa ona double double, triple double'da hem asist, hem şey, hem de blok galiba. Top çalmaya da falan filan onlar da ona giriyor. Ama neyse ne işte Neyse düzeltmemizi yaptık yani. Düzeltmemizi. Öyle bir şey yok. Oktay, yemin ediyorum. Öyle bir beni şey söylememedi ben. Ucundan aldın ucundan. Bence öyle bir şey söylememi. Vallahi ucundan aldım beni. Ben gidiyordum gümbürtüye çocuklar. Ben gidiyordum gümbürtüye. <gülüyor> Ağladı bitsin konum. <gülüyor> <gülüyor> ben de girdim bu işe. Bu arada herkes bu konuda <gülüyor> e, önlem almaya başladı. Neyin? Dinleme kayıtlarının ortalığa e, dağılması iş e... dünyasında da büyük tedirginlik yarattı. Evet. E, bir Ama iş dünyası hiç anlamamış olayı ünlü yani. Ünlü bir müteahhit var. Evet. Konuştunuz mu onu bilmiyorum da. E, yüz yüze görüşürken bile dinleme yapılmasın diye cep telefonunun üzerine oturuyormuş. O başka şeydir. <gülüyor> yani işte o zevkin. diyor ne? Ben Bana kalınca bir telefon bulun Yani o hala eski marka, marka veremiyorum da o <gülüyor> hiç, <gülüyor> 15 sene önceki telefon var ya o kullanıyor hala. Bir şey diyeceğim de yani Hı -hı. o hiç anlamamış ya. Niye? Ya hakikaten Ben anlamadım. de bana da şey gibi geldi. <gülüyor> üstüne oturun. Ya niye böyle insan üstüne otursun ki ya? Ya otur tamam yine o senin hobin, senin telefonun, senin hayatın. Bu şekilde <gülüyor> Sen karışamaz yani sonuçta. <gülüyor> Bu şekilde dinleyemiyorlarmış diyerek herkesi de biraz da sözü geçen ya bir insan ama farklı iş şekillerde adamı... de şey yapamaz. Allah'tan üstüne oturuyor <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu başka birisi bir şey demeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben bunu dinlemiyorsun olur efendim. Toplantıda olan diğer kişilerin de telefonlarının üzerine oturmasını Zorluyormuş de, ulan, Herkes versin, ulan, versin değil, herkes değil. Üstüne ben oturacağım şey de. biliyorum. Mikrodalganın içine konduğunu biliyorum. Piller çıkartılıp Hayır buzdolabına da koyarsın telefonu. Yani evet, yok. Evet, nerelere nere dolabına bile koyarsın. Önce bir saat şey tutuyorum sonra oturuyorum o da geldiği zaman çok ısınıyor. Isınıyor. Şey demiş. Isınır, e, ama e, bir iş, bu görüşme sırasında e, telefonun üzerine oturduğu biliniyor bu iş adamının. Ve bu şekilde dinleyemiyorlar diye de böyle bir açıklaması İnancım. oldu. çevresine evet. Öyle söyleniyor. Ve çevresindekilerin de üzerine oturmasını sağlayarak toplantıya başlamış. Başka tip bir şekilde ortamda konuşmuyormuş yani. Böyle bir şey var. Bu da bir yöntem olabilir. Yöntem ama yani tabii sağlıklı bir yöntem mi? E, çünkü biliyorsunuz telefonların radyasyon yaydığı da söyleniyor. Hani bunlar biliyorsunuz insanların hassas bölgelerine yakın olduğunda oralar e, radyoaktif serpintiden etkilenip bambaşka evet. hallere dönüşebilir. Çünkü şey diyorlar ya kafanızdan uzak tutun yatağınızın yakında tutmayın. Kafanızda uzak e, kafanızdan tutun, uzak tutun. Cebinizde de, taşımayın. Cebinizde taşımayın. E sen cebinde taşımıyorsun. Bu resmen, sefer gömlek cebinde taşısa bu sefer kalbine yakın taşıyorsun falan. Evet. O kadar yakın o kadar telefonla teşne olmayacaksın. Anladım Şimdi yani mi? bunları eğer telefonun üzerine oturmak istemiyorsan, bir şey yapmak istemiyorsan, birkaç tane alternatif var zaten. Onu da uzmanlar söylüyor. Dinlenmekten korkuyorsan, yüz yüze görüşebilirsin. Yılandan korkmam, dinlenmekten korktuğum kadar Büyük Usta Kayağı'nın lafı, lafı var o da, konuda. Doğru. Ankesörlü telefonla görüşebilirsin. Onu da Ben zaten. bir şey söyleyeyim mi? Ankesörlü, ankesörlü, ankesörlü telefon... telefonda, yani böyle bazen ne, niye, kızılayda falan görüşürüm ya konuşan yok ya eskiden onlar böyle bir ne şey olurdu. Hani sıra yoğun olurdu şey. sıra beklerdin böyle hani dur ya böyle içeriden vururdu hadi kardeşim biz de arayacağız falan diye hiç hiç hiç. Başkası üzerinden mesajlaşma diye bir şey var dinlenmediğinden emin olduğun başkasına. Çocukla mı gönderme mesajı? Yok başkasının mesela... telefonundan mesaj atıyorsun. Ya ben mesela birisini arayacağım Oktay'ın telefonunu al diyorum onun yanındaki başka birinin telefonla arıyorum onunla. Hmm. Onun gibi versene. Ne kadar güzel. Veya fax. Ben dünkü gecesi bir telefon görüşmesi yaptım. Böyle bir de sessizdi benim olduğum Ortalık. yer, evet. arayan kişinin olduğu yerde sessizdi. Sonra hep şeyi düşündüm konuşurken bir tarafta tape olsa ben turuncu olsam, o beyaz olsa falan. Ha, bak bu bu son cümlem yeşil olmuştur falan diye düşündüm. Ve çok dikkatli çok müzik, düzgün bir Türkçe ile konuştum. Müzik olarak ne düşündün? Müzik olarak şeyi düşündüm. Sıla'nın yeni şarkısı vaziyetler. Aa, yani evet. Sevişmeden uyumayalım mı? Yok, yok yeni, yeni şarkısı. Yeni şarkısı yani var. Çok güzel. Ben ama sana şeyi de düşündüm. Sıla'nın galiba albümünün adı mı vaziyetler? Çünkü ben internette bir baktım böyle şey. E, internetin değil mi? sözlükte. Bir vaziyetler başlarında bir hareketle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> Heyecanlandı programı <gülüyor> Programın kayıtlarını mı buldular yoksa? Rezil oldu falan. Tam dükkan açarken falan diye düşünürken. <gülüyor> baktım Sıla'nın şeyi. Sla. Keşke bizim Sla. televizyon programının tapeleri yayınlasa ya. Çünkü belki de yazılı olmadığı için tam ifade edememiş belki olabilir de. biz kendimizi. 14 sene sonra kendimizi ifade etme şansı bulacağız. Durup dururken kendimizi ihbar etmiş olduk bu kuyruhaflarımızla da. Eee yani bir şekilde ben... yüzgün konuştum Yok. ve çok temiz çıktın mı o telefon konusu? Olarak... Yok başka bir şey aslında sana şey de gider. <gülüyor> Neydi o? Destan mı? Destan. Aa çok güzel bir bağlam. Destin mi yani, yeni da vur, muhuna vur, vur dünyanın çarkına vur. Hey! Sadece evet. şarkıyı düşünerek konuşma belirlenebilir biliyorsunuz. Yani bilinçli telefon görüşmesi yapan kişiler şarkı mesela bir şarkı geldi aklına ona göre telefonla konuşalım mesela. Bugün öyle bir şey yapalım ya sonra da tapelerimizi yenileyelim. Aman Vallahi ne çok Ne uğraşacağız öncelikle konuşma sonra şarkı bulma? Tabii doğru valla hakikaten. Bulacağız. Evet bir saatin daha burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yeni bir saatte yepyeni bir ile tekrar birlikte olunca dek. Okay. O zaman şöyle de yapılabilir Şimdi Buyurun. bu e, tapelerde galiba bir e, telif sorunu yaşadıkları için Hiç böyle bir gündemi olabilir mi bir ülkeni bilmiyorum da Eskisi gibi başına müzik koyamıyorlar Çünkü şey falan var ya, hiç bilmiyorum YouTube'a video yüklediniz mi Bir şey evet, yüklersen mesela... orada bir şarkı koydun mesela tamam, başına evet. YouTube onu fark ediyor Bu şarkıdan telif sıkıntısı çıkabilir falan diye seni uyarıyor tamam, evet. O olmasın diye başına şey koymuyorlar artık ne derler Müzik koymuyorlar. Son topelerde ee, bence kendine güvenen, yasa dışı bir şey konuşmayan şarkısını kendisi yapsın. Telefon görüşmesinin Bak, başında kendi kendine şarkısını güzel. söylesin. Kendisi sen mesela Cidden. ben seninle bir konuşma olsa hmm. en başta sen de şey dinlesen. Ray'na oturmuş dönüyor. Ben mesela telefon diğer ucunda alo diyorum sen Ray'na oturmuş dönüyor dünya diye. Ben öyle başlasam bir... yani <gülüyor> telefon görüşmesine. Şey. Evet canım. Abi çok takla vuruyor ya çok tatlı olur yani. Ve güzel güzel. Mükemmel bir fikir Ege, bence. Harika fikirleri Vallahi, var. Yani bu tabii ki telefonu dinlenenlerin üstüne bir yük daha bindiriyor. Sesi de güzel olacak. Repertuarı da iyi olacak. Sesi e abi, yani tabii o... Çok şey değil. Zaten yani bir şekilde... O tematik bir müzik olacak. O yüzden öyle ses şeyi aralmaz yani. Arama evet tema müziği sonuçta bizim öyle. Gerçise dubstep yaparız. Hadi bir dubstep yapın ya. Yapın ben tadını John John John John John John John John John John John John John John John John John John John John John 8 Mart Dünya, Dünya Kadınlar günü. günü. Bugünden kutlayalım. Yarın yayında olmayacağız bu arada. Bizim de yıl dönümümüz biliyorsunuz. Bizim yıl dönümümüz dediğin bizim evlilik Dükkanın yıl dönümü. İlk yıl İlk servise başladığımız gün. Hayır. 8 Mart. Ha, 8 Mart evet. Doğru. doğru 8 Mart'tır. 8 Mart, kadınlar i̇lk gününde başlamıştık. başlamıştık. Bir kadınlar gününde başlamıştık. Eee ilk müşterimiz bir kadındı hatırlarsınız Evet. Ilginç. Doğru. İlginç. Bugün de ilerleyen dakikalarda bir kadın e, konuğumuz olacak. Ayşen Hanım gelecek. Ayşen Hanım bize e, ne anlatacak? Kadınlar Günü ile ilgili e, e, özel konuğumuz. Özel konuğumuz. O kendi anlatsın. Biz yani herhalde e, de kendimiz Kadın Cinayetlerini Engelleme Platformu'ndan geliyor kendisi. Hmm. Platformdan geldiği için ayrıca dikkat etmemiz lazım. Biraz, evet. Platform. Evet, ve çalışmaları hakkında bilgi verecek bize. Hmm. Biz o zamana kadar bol bol gündemi şey yapalım. ...gündemi e, köprütelim diyelim ya... ...biraz köpürtelim. da köpürtelim... ...gündem dediğin çünkü zaten 15 dakika... ...gündemde yani. kalıyor... ...o evet. yüzden... Yeni hemen açıklamalar fırsat, başlayana kadar bak, saat 10'a e, doğru çünkü yeni bir güne uyanacağız. Doğru diyorsun. Bak e, şimdi biz burada ülkece konuştuk. O milyon eurolar bilmem ne kadar olduğu konusunda herkesin 3 aşağı 5 yukarı fikri vardı. Herkes Messi kendi tahayyülüne göre, göre şeyler söylüyor. Messi, Messi'ye çok manidar hemen bir e, teklifte bulundu. E, ne, ne olmuş? Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Şeyh Zayed El Nahyan'ın kardeşi olan Şeyh Mansur El Nahyan'ın sahibi olduğu e, Manchester City. Messi için... Barcelona, çünkü bu kadar para veriyorsan bütün kim olduğunun teceresini yazıyor. Yani. Messi için Barcelona'ya 200 milyon euro verdi. Bu da 600 milyon liraya tekabül eder. E, Messi'cim demişler. E, oraya da araya da bir tatlı bir... A, abi Barcelona iyiydi. Abi affetmişler 200 <gülüyor> <gülüyor> Yo Barcelona'da 18 milyon euro oluyordu bu senede. Senede dikkat ederseniz. Ee, öbür taraf demiş ki gel biz sana 25 vereceğiz. Öbürü demiş ki bizim de, de tatlı bir 30 var orada vereceğiz. Bakalım e, ne olacak az zamanda e, kısa süre sonra belli olacak. Sen Messi benim kardeşimsin sonra. diye geziyor mu yani Lionel Messi? E, vallahi öyle sen benim kardeşimsin ya Vallahi. Çok zengin bana. olsan bu kadar böyle e, değerli sen, futbolcular. Senin için çok zenginlik ne Halı sahada oynatacak kadar zengin olmak. Yani bu, işte Messi alıyorum, Ronaldo'yu alıyorum. Hmm. Onu alıyorum, bunu alıyorum. Ve sadece halı sahada. Mesut'a bir gün mü? İşte bir gün. İşlerimin yoğun. Sen Çok oynayacaksın mı? Çok olduğum için sen ben de oynayacağım. Ve sen sırf bana pas verecekler Sen oynamasın sen yukarıdan affedersin. Şeyini. O kadar para vereceğim. Beni kaleye koyacaklarsa hiç... Bir de nasıl abanıyorlar onlar biliyor musun? Bir de evet, maç olduğu için. Hiç şey Ab abanmayın der abi, abanmazlar. <gülüyor> Sonuçta para paranın paranı sahibi bu adam değil mi? Sonuçta money talks diyorsun değil mi? Oktay. <gülüyor> Yalnız öyle getiremeyeceğin futbolcu da olabilir ya. Evet abi ne ne zannediyorsun ya şaş. Şeyi götürmüşlerdi mesela ben ne? onu biliyorum. Dedilerler ee, Japonya'ya ve Amerika'ya öyle şov olsun diye gitmedi mi? Sen David si Beckham mı? David Beckham. Sirk oyuncu şeyini. Ama yine mi? bir şey canım. Futbol sahasında oynama garantisi veriliyor. Takımda oynamaya gittiler onlar be. Bu ya da bir şey. tane halı saha. Yani futbol o sahası göründüğünde harı saha yani. e Sen de kur takımını niye halı diye şey yapıyorsun evet, ya? Yani kur küçük, takımını. Küçük düşünmekten bu adamı var ya, içim kıyıldı. Hayır bir tane stadyum bulursun. E, ama sıfırdan takım kurmak istiyorum. Tamam. Kaçıncılıkten başlıyorsa. Ne amatörden mi başlıyor yeni takım kurduğunda? Nereye yapıyorsun onun başvurusunu Fahir? Niyeyse sana döndük. <gülüyor> İzin, izinlerle ilgili sen daha çok şey biliyorsun diye sana döndük. Hangi halı sana mı? Hayır hayır mesela takım kurmak, takım kurmak takım istiyorsun. Kurmak kulüp istiyorsun. daha doğrusu. Kulüp, kulüp açmak kurma. istiyorsun. Kulüp, açmak, kulüp, istiyorsun. Açmak, kulüp istiyorsun. açmak Hazırdan kulüp almayacağım. Futbol kulübü. Futbol kulübü alacağım. <gülüyor> Sıfırdan aslında. ucuz gireceğim. Hemen futbol federasyonuna. Hıfsız sahaya mı gidiyorsun direktçe? Önce şey e, büyük şehirden yangın raporunu alacaksın. <gülüyor> Onun için de mi gerekiyor ya? Abi yangın raporu ne olur Allah, ne olmaz. Mevzuat mi? değişti her şeye Allah lazım. Allah ya futbol takım için. Onlar sonra ya, sporcuların evet. aşılarını yaptırdığını göstereceksin. Tapuya gideceksin. Tapu'dan alacaksın. Hıfsız sahadan gideceksin. Bir de e, bir tane futbolcuna şey e, şartı var. Ne? E, e, acil yardım, yardım e, şartı var. Yani o şey belgesi olacak. Ha, ilk yardım eğitimi almış mı? İlk yardım söylüyor? eğitimi almış olacak belgesi olacak. E, bir tane ilk yardım eğitimi almış olan süt onlar da problem yok. Onu Peki aldırırsın abi. Mesela aldır. ben Messi'li falan filan bir tane. Şimdi mesela çok amatör bir e, kulüp takımı. Sırf mesile ile... Galiba sınıflandırma sırasında. Şey yapar mesela mı? Mesela profesyonel amatör falan diye geçiyor. Çok, çok amatör. amatör diye bir şey de <gülüyor> evet, sınıf Yeni kurulmuş takım. Evet. Messi ile idare eder mi ikinci lige kadar? sadece mi yoksa gene güzel takım kurmak gerekir mi tek takım mı yoksa yanında da 3 5 yancı koyuyor musun birileri yani daha var koyuyorsun mı? da mesela benim önündeki adam birden çekti Gitme şimdi abi. aşağıya çektin sen birden abi çok amatör o kadar şey yapamaz yani Messi de olsa gene yanında birileri lazım Tabii en azından Anladım. kuralları falan bilen birileri lazım Ozan zımba gibi bir takım kursan sıfırdan. He. Kaç yılda birinci lige çıkar o? Ya yani birincilik Lig diyelim Süper Lig mi? Adı şu anda. Sportoto Süper Lig mi? He, zaman ne kadar zamanda biliyorsun? Hmm. Her sene şampiyon oynadıkları Ben ben bana kalırsa yani bana kalırsa 3-4 sene içinde bence en üst liglere kadar çıkabilir. Ben sen. de madem bu bir inanç meselesi ise 6 sene diyorum. 3 yani. seninde itiraz Seni böyle düşünüyorum 3. ligde 1. oldun 2. ligde Öyle değil ha? artık ya kümeler var kümelerden çıkacaksın çok o kümelerden başlıyorsun ha. O kümelerden liglere çıkıyorsun 5-6 seneyi bulur Valla sana bir güzel bir 2 senede biz halletmeye çalışırız ama sen söz bu, vermiyorum Sen bu vadinle keşke belediye başkan adayı olsaydın ya Sıfırdan takım kurmak Sıfırdan takım kurup Ankara'dan bir takımı şampiyon yapmak Mesela Ankara Demirspor Yok ama hayır yok ya, sıfırdan, sıfırdan, sıfırdan yani? kurup Sonuçta Ankara'da olacak mi, takım? kurdun. Adını ne koyacaksın? Esat Gücü mü? Esat Dört Yol. Ya öyle olmaz. Bir şeyin gücü, spor bilmem olması karışır. lazım. İdman, midman. İçinde bir şey kullan. Ne İdman diye bir şey kullanmazsın herhalde. Buradım. Ne? Esat Dört Element. Muhakkak ki, şüphesiz ki, e, elbette ki. E, Esat Dört e, Element kadar güzel bir takım ismi var mı? Şu anda proje sallanmaya başladı. Valla şu anda. Yani ben Ama şey diye değil diye mesela. Ee, bir... bir e... Element! Element! Bizi kimse yenement! Yani çok amatör bir takım için düşüncek istersen... olsak bence gideri var. Sen kulüp başkanı değil de istersen tribünde şey ol ya. Tezahürat şeyi yapar. Ben... amigo lideri. Amigo liderini de gideceğim transfer edeceğim ben. Sonuçta adamın parası adamın var parası abi. Var. Parası olduğu için susturuyor bizi. Yani bak... Vay. Bu ay Danimarkaya gidecek Cumhurbaşkanı Gül ee, eşiyle birlikte kraliçe ikinci e, Margaret'in e, konuğu olacak. Ay ne kadar güzel. İkinci Margaret de gerçekten herkes bilmez. O da hoş bir kraliçedir yani. Hoş. E, 1967 yılında 10 Haziran'ında e, prenses ünvanı taşıyorken evlendiği eşi Prens Henrik'le balayı için Türkiye'ye gelmişti. 67 senesinde nerede kalmışlardı? Söke'ye gitmişti. Didi mi Başta Kuşadası olmak üzere Kuş işte. <gülüyor> Antalya'ya kadar uzanan 4 veya bilemedin 5 haftalık bir seyahat gerçekleştirmişlerdi. Aynı eğlendik ne yedik ne sıkı yönetimden hemen önce 1967 yılında e, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi de hediye olarak biliyorsunuz hani böyle e, diplomasi gereği e, hediyeler hediye gö götürülür ya. Yani. Aa buzdolabı mı mıknat götürmüşler buzdolabı mı Değil mi? yok. Mesela Kuşadası orada güzel magnetler. Kuşadası'nın nesi meşhur Ege? Kuşadası'nın ne süsüsün Kuş betonu. Çünkü her sene Kuşadası'na giden bir adam olduğunun için soruyorum. Kuşadası betonu diye bir şey var doğru söylüyorum. Magnet bir olarak bir şey nesi meşhur ya, ya? mıknatı ne koyayım beton mu koyayım? Kuşadası kalesini koyacaksın. Kuşadası kalesi. Kaleyi koyacaksın. Ada kalesi. Bir de peynir mayneri var mı? Yok. Yok. Yok. Ama güzel kopan iski adalardan. Ama yine marketten peynir bulabilirsin <gülüyor> Fahir. Bulabilirsin. Paketli falan. İstersen <gülüyor> krem peynir koy. Simit al. Onu yesin de. Sonuçta kışla da dağıl Sonuçta efendim. Ee, ama öyle bir şey götürmüyorlar e, Fahir. Ne Öyle bir şey götürmüyorlar. Ee, Haziran ayına ait 1967 yılının Haziran ayına ait gazetelerin küpürlerini Küpürleri e, e, götürüyorlar. Ayy. tarzı. <gülüyor> yani. Valla aynı Onlar, kafadayız. Mesela hani birkaç tane ben eğer bizi Danimarka'dan dinlemiyorlarsa e, umarım sürprizi bozmam yani çünkü bu bir sürpriz hediye. Ziyaretle ilgili haberlerimi götürüyorlar onlara? Balayı ile ilgili ya. O dönem ha, kendileri süper. hakkında çıkmış balayı haberlerini götürüyorlar. Mesela Danimarka Prensesi İstanbul'a geldi. Vay. Bir başlık bu. Ondan sonra. Yani bir, çok zayıf başlıklar değil mi Biraz kederlendirebilecek ya? şeylerdi. Yani şimdi orada Prenses bakacak fotoğrafı Ne kadar zayıfmışım, ne kadar gençmişim. Nereden nereye falan gibi. Ama hoşmuş hakikaten de ince bir hediyeymiş. Danimarka Prensesi Karadeniz'e gidiyor. Otomotik yapalayıp herkese bunları götürmezler. <gülüyor> Obama'ya Geçen sene gelmişsiniz ya. Bu haberleri getirdim. Yok o haberleri değil de kolaj yapılır. Onun fotoğraflarından kolaj yapılır. Güzel. Hatta her şeyi götürebilirler. baklamadan yapmıştık hatırladınız mı? Onun haberini getirdik. Çok güzel ya bence de ya. Bence de hoşmuş. Kim düşündüyse vallahi helal olsun. Fikrine sağlık. <gülüyor> Tek yorumla konu kapandı. Evet. Yok, Neyse ki güzel şarkılar var sevgili dinleyiciler. Biraz gündemi değiştirecektir. Şöyle biraz ne denir artık buna? Diskolu, raklı bir şarkıyla neşemizi bulalım. En meşhur sanatçı dünyanın en meşhur sanatçısı Michael Jackson'a devam edelim. Ayşen hoş geldin programımıza. Hoş bulduk merhaba. İyi çalışmalar diliyoruz sana. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken aslında devam eden, süre giden ve hakikaten de güzel sonuçlar almaya başladığınız bu çalışmayla ilgili bilgiler almak istiyoruz biz sizden. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu. Biraz hemen nasıl başladı, nasıl kuruldu, amaçları nedir dinleyelim senden kadın cinayetlerini durduracağız platformu ilk e, yaklaşık 4 yıl önce Münever Karabulut öldürüldüğünde kurulduk. Çünkü o dönem hatırlarsınız Adalet Bakanlığı'nın da bir açıklaması olmuştu. Kadın cinayetleri son 7 yılda %1400 arttı diye ve gerçekten Münever Karabulut'tan sonra da e, oldukça hani e, artmaya başladı ve hani kadın mücadelesi verilmesi gerekiyorsa bunun artık şiddetin son boyutu cinayetlerden ele almak istedik. Bütün e, kadın e, sorunlarıyla tabii ki ilgileniyoruz tüm şiddet biçimleriyle ama yani cinayet gerçekten e, çok ciddi bir boyut. yani e, Geri dönüşü şey... olmayan en son nokta aslında bir taraftan da. Tabii. Ee, bir şey ne derler hemen konunun başında benim de kafamı kurcalayan şey. Kadın cinayetleri her zaman olmuş ama ismi konmamış bir şey miydi yoksa gerçekten böyle net bir şekilde e, artış gösteren bir kavram oldu. Geçtiğimiz dönem aile bakanı aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin e, diyordu ki aslında bizim dönemimizde artmadı, e, sadece görünür oldu. Ama böyle bir şey yok. Yani biz e, görünür oldu dediği süreden sonra da çok ciddi bir artış var aslında. E, o dönemden beri takip ediyoruz ve yani hani nasıl zaten böyle bir şey olabilir ki? Yani. Diyelim ki artmadı ya da görünür oldu. Görünür olsa bile yani bu kadar hani savaş gibi kadınların öldürülmesi ee ne bir tesadüf ne hani başka bir şey. Günde 3 kadın, ee günde geçtiğimiz dönemde 5 kadın hatta. Aylık mı çıkıyor şeyler ee Ayşen? Bu veriler var mı elinizde? E var elimizde her ay açıklıyoruz biz. E mesela 2013 yılında 228 kadın öldürüldü. Yani o rakamı artık e, hani yurt dışına savaş haberleri falan geldiğinde alabiliyoruz ve insanlar vahşete kapılıyor ama sen yani kadın cinayetleri çok normalmiş gibi hmm. ele alınıyor hükümet tarafından e, Ocak ayında 27 kadın öldürüldü Şubat ayında 15 kadın öldürüldü bir düşüş var biz bunu şöyle değerlendirdik aslında toplum Artık sahip çıkmaya başladı. Yani somut olarak sahip çıkmaya başladı. Mücadele anlamında zaten artık öyle düşünüyorduk ama... E, mesela bu ay iki tane kadını, komşuları kurtardı. Bir tanesi işte yukarıdan saksı attı adamın kafasına bıçaklarken. Hmm. E, diğerleri esnaf işte e, sahilde bir kadını öldürmeye çalışırken esnaf görüyor ve hani müdahale ediyor. Müdahale ediyor. Normalde hep şeylere alışkınız biz böyle işte. Bu aile içi bir meseledir. Biz karışmayalım, dışarıdan seyredelim Tabii, diye. Tabii biz karışmayalım. hep hatta sokak ortasında olurken bile Necla Yıldız öldürülmüştü. İnsanlar yani dehşete kapılıyor. 40 tane otobüste insan var, otobüs şoförü var. Otobüsü otobüse binerken oluyor ve şey, eee otobüs şoförü kapıyı kapatıyor ve bakıyor. Ee, yani biz hep böyle görüntülere sahne olmuştuk ama işte e, yapılmayan bir şey varsa demek ki toplum sahip çıkıyor diye değerlendirdik bu ay için. Tam e, ne zaman bir cinayete kadın cinayeti diyoruz yani bu makduğun kadın olması yetiyor mu sizin e, kavramınıza girmesi için yani ne bileyim bir hırsızlık gasp sırasındaki bir cinayette kadın cinayeti olarak kabul ediliyor mu yoksa siz daha çok böyle aile içi şiddetti ve e, ne bileyim işte töre cinayetleri falan gibi namus cinayeti dedikleri şeyler mi? sizin alanınıza giriyor. Ya da nasıl sınıflandırıyorsunuz o cinayetleri? Öyle bir şey var mı? Namus cinayeti, töre cinayeti. Yani i̇şte illa öldüren erkeğinin yani bir bağ, bağı olması gerekiyor mu? Ya da e, yani tesadüfi bir şeyde kadın cinayeti olarak değerlendiriliyor mu? Aslında şöyle yani pek hırsız bir kadın öldürülmüyor ya da başka bir şeyle karşılaşmıyoruz ama hani neden böyle diyoruz? Çünkü toplumda belli roller var. Kadınların da belli rolleri var. Hmm. Ee, erkeğe, hani, e, erkeğin kararlarına uymak, kendi hakkında karar verememek, mutlaka ona ait bir erkek olması. Başında ee, bir erkek olsun, itaat aynen. etsin. Başında bir erkek olması ve hani e, aslında, e, evde de hizmet etmesi. Bu rolleri yerine getirmeyince kadın öldürülüyor. Mesela en çok kadınlar kendi haklarında karar vermek istediği zaman öldürülüyor. Boşanmak istediği zaman, reddettiği zaman işte sevgilisi de olabilir ya da sokaktan geçen bir erkek de olabilir. işte bir İzmir'de bir cinayet vardı. Hı -hı. Güzel koktuğu için tahrik oldum. Öldürdüm diyor yani. Hani bunu, bunu nerede söylüyor? Mahkemede, mahkemede söylüyor. Evet. İndirim Hı -hı. alabilmek için bunu da mahkemede söylüyor. O şekilde. Peki şimdi e, çalışmalarınızın bence en önemli kısmından biri bu farkındalığı arttırmak. Hakikaten onun sonuçlarını da görmüşsünüz işte Şubat ayında artık kadın cinayetleri konusunda biz de elimizden gelini yapalım dedikleri noktada insanlar ellerine geçen saksıyla bile e, ellerinden gelini yapıyorlar ama onun dışında galiba e, artık yasalarla Çerçevelenmiş ve etkileri de görülmeye başlanmış bir durum var. İstersen onu biraz anlat bize. Nasıl başladı? Neyi koydunuz ve ne tip sonuçlar alındı? Ya aslında biz biraz insanların her şeyin farkında olduğunu düşünüyoruz ama buna dair bir çözüm önerisi geliştirmek önemli olan somut olarak insanlar bence bunu bekliyor. Biz de böyle şöyle bir şey yaptık. Bir kere kadınların temel ee, yani hatta kadın öldürülen kadınların aileleriyle birlikte mücadele ettiğimiz için onların taleplerine baktığımızda ağır ceza alsın diyorlar. En ağır cezayı alsın. O zaman içleri biraz ferahlıyor. O yüzden biz dedik ki e, şu an yani çok e, geçtiğimiz yıllarda özellikle ceza indirimleri alıyordu bu katiller ve artık internet üzerinden araştırıp öldürdükleri ortaya çıktı. Ayşe... Yani bu hafifletici sebepler nedir diye önceden araştırarak. Öyle evet, mi? evet. Hani çok şey bir örnek vereyim ben artık yok artık dediğimiz. Muğla'da bir cinayet oldu. E, tuzluk cinayeti diye geçiyor zaten. E, sofrada tuzlu uzatmadı, erkeklik onurum kırıldı. Ben de dayanamadım, öldürdüm diyor. Mahkeme indirim veriyor, bir de üstüne iyi hal koyuyor vesaire derken inanılmaz derecede düşüyor. Ayşe Paşa'nın ve Gülşah Aktürk'ün katilleri mahkemede sabitlenmiş olarak... Bir gün önceden araştırmışlar. Karımı öldürsem kaç yıl yatarım, kadın öldürmek. Kaç yıl örneklere bakmışlar, çok ceza kanunlarına bakmışlar. Hep derler ya eğitim eğitim diye. Bu da bir eğitim, bu da bir bilinç. Hı -hı. Bilinçli olarak gitmiş öldürmüş. Yani anlık bir öfkeye kapılıp değil. Bu evet. aslında planlı, programlı bir hareket Aynen. olduğunu da gösteriyor bir taraftan. Google'dan Aynen. araştırdıktan sonra hareket etmiş. Sağa gibi. sola da soruyordur yani bu kadar yaygın bir şeyi... Tabii. O ne kadar yatmıştı seninki falan diyeti soruyor olabilir. Ankara'da bir örnek var Gönül Dilekçi e, kardeşimiz öldürüldü. Şey diyor zaten avukata sordum seni öldürsem 10 yıl 10 yıl yatar çıkarım diyor ve yani iki ay zaten tehditle ve daha sonra öldürüyor. O sırada peki kadının e, başvuracağı yer neresi? Yani o tip bir tehditle karşılaştığı zaman Ayşe Paşalı'dan e, biliyoruz hani süreci <gülüyor> takip ettik medyadan yakından ama e, pek bir yer yok galiba başvurabilecek, yardım isteyebileceği ama engelli olunamadı sonuç olarak Ayşe Paşalı'nın. E... Şöyle bir durum vardı orada Ayşe Paşalı öldürüldüğünde e, kendi e, kocası olmadığı için Hı -hı. onu koruyacak bir yasa yok. Yani polise gidiyor ama diyor ki seni koruyacak bir yasamız yok diye. Ama daha sonra biz bunun üzerine işte bu örneklerin üzerine dedik ki yani kadınlar her erkek tarafından öldürülüyor. Ee, eski kocası tarafındandı Ayşe Paşalı'da. Ee, bunu derhal değiştirmek gerekiyor. Bir kere ailenin değil kadının korunması gerekiyor. Ee, o yüzden hani uzun süren bir şeyden sonra e, zamandan sonra... Biz bir yasa teklifi sunduk ve daha sonra diğer kadın örgütleriyle de birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte bu yasayı çıkardık. Şimdi çok daha iyi bir yasa ama tabii gel, gelin görmekte... Yine ki... eksik. Nedir yasa? Neyi değiştirdi yasayla beraber sizin yaptığınız hareket? Mesela şunu değiştirdi. Birincisi Ayşe Paşalı gibi yani herhangi bir erkek tarafından korunabiliyor çünkü şöyle bir zihniyet var. Eğer kadın evli değilse o kadın değildir. Yani Onda bile bir ayrımcılık var. Evli kadınlar hatta şöyle tanımlıyorlar. Erkekli ve erkek kadınlar ve erkeksiz kadınlar diye. Hı hı. Ee, burada hani hem onu önleyebilmiş olduk. Hem kadın şikayet ettiğinde eğer koruması varsa, ihlal ederse adam İhlal zorlama hapse diye bir şey var. Yani anında yargıyı, mahkemeyi bilmem neyi beklemeden hapse girebiliyor. Bu çok etkili oluyor. Ee, diğeri işte Gülşah Türk örneğinde tayin istiyor. Ee, devlet Hı -hı. vermiyor, tayin etmiyor. Hatta ölüm haktır falan evet. gibi Açıklaması şeyler. Açıklaması. Vali mi yapmıştı açıklamayı? Ya, eğitim müdürü, Yok, milli eğitim müdürü. E, milli, evet. O şeyin, e, Van'ın e, milli eğitim müdürü. Eğitim müdürü. Yanlış evet. hatırlamıyorsam Hı -hı. yanlış söylemiş olmayayım. E, ve Bülşah Türk gibi örnek olmasın diye e, o da değiştirildi. Tayin de kolaylaştırıldı. E, ve en azından kadına yönelik şiddetin şey önlenmesi get diye geçiyor adı. Yani ailenin korunması değil. Çünkü kadınlar şu an boşanmak istediği için öldürülüyor en fazla. Kadın ifadesi en, siz bu evet. bahsettiğin yasada en azından girdi. Doğru mu? Evet. Yani evet. bu yeni kadın cinayetlerini durduracağız platformunun da aslında en büyük savaşı. içinde bulunduğu platformun en büyük savaşı da bu işin. E, yasal olarak kanunlaşması doğru mu? Yani ka kanuna bir şekilde girmesi. Şimdiki hedef ne peki? Platform olarak ne için uğraşıyorsunuz bu aralar? Şu andaki hedef e, aslında az önce de söyledim caydırıcı cezalar çok önemli. E, biz bu yüzden Türk ceza kanunlarına bir maddenin eklenmesini istiyoruz. Bu da e, cinsel önelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklanan cinayetlerin yani nitelikli hallerden sayılmasını istiyoruz. Hı hı. Çünkü töre sahikiyle öldürmek nitelikli hallerden sayıldıktan sonra töre sebebiyle öldürmeler azaldı. Ve şu anda bilse ki insanlar kadını öldürmek çok büyük bir suç o zaman bu çok ciddi oranda azalır. Yani şu an biliyorsunuz yani yasalar 5 saatte bile çıkabiliyor, hı hı. değişebiliyor. O açıdan e, yani bu kadar beklenmemesi ki beklendikçe kadınları öldürülüyor çünkü. Yani... Bu töre cinayetlerinde e, bir ara gazetelerde en çok gördüğümüz, en çok konuştuğumuz konu yasayla hakikaten de son bulmasa da e, önemli ölçüde azaldı. Galiba o gazete haberleri de e, bunu kolaylaştırıyordu. Yani töre cinayeti bak bu kadar yattı çıktı sen de o zaman e, bu işte bacımızı öldüreceksin. Ailenin genci falan bu haberlerde bildiğimiz şey. Ama bunun artık böyle bir basit bir e, anlık öfkeyle yapılmış bir şey olmadığı kanunen e, netleştikten sonra net bir şekilde azaldı. Tabii. Aynı şekilde umulan kadın cinayetlerinde de nitelikli suç özelliklerini gösterdikten sonra böyle bir kocanın işte boşanmak isteyen karısını bıçaklamasının bir andık öfkeli olmadığını vurgulayacak bir yasa bunların da önüne geçecektir. Çünkü anladığımız kadarıyla gayet Planlı programlı zaten... danış, danışmalı ne evet. kadar yatarım şu kadar yatarsın şuradan şey yaparsın mahkemede de kravat takarsın iyi hal indirimi alırsın falan filan gibi. Şey bunları anlattıktan sonra en başta söylediği şey daha net anlıyor benim kafamda yani bu konuda farkındalık zaten yüksek derken şey geldi aklıma yani bu kadın cinayetini işleyenlerin e bu konudaki farkındalığı yüksek. Yani Aynen. o yüzden de ihtiyacımız olan şey e aslında bu e, yasaların içine bu ifadelerin düzgün şekilde yerleşmiş olması değil mi? Yani kadın cinayetini nitelikli suç. Neyle yargılanıyor mesela kadın cinayeti işleyen birisi? Ağır ceza ile yargılanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor ama hı hı. tabii ki e, o, yani tahrik sebebi olarak sayabileceğimiz çerçeve o kadar geniş ki. Hı, küfür ettiden tutunda aldattıya kadar. Aldat, ya da kokuyordu, güzel kokuyordu tahrikli. güzel kokuyordu, erkeklik onurumu kırdı. Yani ne deseniz al, alabiliyorsunuz hmm. ama e, işte son dört yıldır e, ilk Ayşe Paşalı'da ilk defa ağırlaştırmış Muhepet Hapisi cezası verildi ve bu çok önemli bir emsal oldu. Hmm. Demek ki olabiliyormuş şeklinde. Peki platforma e, gelmek isteyenler nasıl bir yol izleyebilirler? Sizinle beraber herhalde gönüllülük üzerine çalışıyorsunuz doğru mu? Siz de derneksiniz. Tabii. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna. Nasıl bir yol izleyebilirler sizinle birlikte bu platformda olmak isteyen dinleyicilerimiz? Şöyle e, Kadın Cinayetlerini Durduracakiz.net'ten e, bize ulaşabilirler. Evet. Orada başvurmak istedikleri zaman kolayca tıklayabilecekleri bir buton var. Biz kendilerine der, derhal ulaşırız. Yani ben az önce çözüm yöntemlerini sıraladım, saydım, yasaları çıkarttık dedim ama bu süreç öyle kolay olmadı. Yani kadınlar çok zorlamadıkça, mücadele etmedikçe kesinlikle bu olabilen bir şey değil. O yüzden bu çözüm yöntemlerini birlikte uygulattırabilmemiz gerekiyor. O yüzden bütün kadınlara çağrımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaklaşırken kadınlar artık öldürülmesin diye bütün herkesi mücadeleye davet ediyoruz. Var mı 8 Mart'la ilgili bir organizasyonunuz, planınız bir Tabii ki yerde var. olacak mısınız platform olarak? Biz platform olarak İstanbul'da olacağız. 9 Mart'ta orada olacağız. 8 Mart gecesi, cumartesi gecesi Ankara'dan yola çıkacağız. Kurtuluş Parkı'ndan saat 1'de hareket edecek otobüsler. Hı hı. Orada bütün kızları öldürülen ailelerle kadın kardeşlerimizin aileleriyle birlikte mitingde olacağız. Mitingde olacaksınız. Peki son bir soru daha var aklımda. Ee, devlet yapısıyla, devlet organlarıyla görüşebiliyor musunuz? Sizi böyle hemen kucağa açıyorlar mı size? Evet gelin buyurun sizin de fikrinizi öğrenelim diye. Hemen... Yani bu yasa koyuculara, en azından yasa koyucular veya onlarla birebir iletişim içerisinde olan kişilerle. Geçtiğimiz dönemde bu yasalar için e, çok fazla görüşmek zorunda kaldık zaten kendileriyle. E, görüşebildik de ama o kadar kolay olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Defalarca kez kapılarında eylemler yapmak ee, sokaklara çıkmamız gerekti ki bizi muhatap olarak kabul edebilsinler ki ettiler de mecburen yani bizimle görüşmek zorunda kaldılar hatta bazen öyle durumlarla karşılaştık ki kadınları bize yönlendirdiler yani aslında bir devletin yapması gereken görevi sen en iyisi kadın cinayetlerini durduracağız platformuna git de orada senle ilgilenirler biz zaten bütün kadın kardeşlerimize kapımız açık o ayrı bir konu ama yani sen bir devletsin, bütün herkesten fazla gücünün olduğunu söylüyorsun. Yani bir kadını kurtaramayacaksa ne yapabilir ki başka? Hı. Peki Ayşen çok teşekkür ediyoruz kadın cinayetlerini evet. durduracağız platformundan Ayşen Kavas bizimle birlikteydi ee, bir kez daha bu web sitesine şey yapalım yani konuşmalardan zaten. Evet. anladığım kadarıyla esas sizin e, ihtiyacınız olan şey yani böyle bir e, elbette destek her türlü destek lazım ama hukukçulara da çok ihtiyacınız var galiba yani çünkü yasa tasarılarını neredeyse siz hazırlıyorsunuz bu iş bize düştü diyerek e, özellikle hukukçu dinleyicilerimiz Hı -hı. E, işte medyada e, etkili olacak dinleyicilerimiz size yeni kanallar açabilecek dinleyicilerimiz. Destek olsunlar. Kadin Cinayetlerini durduracakiz.net evet. sitesinden ulaşabilirler. Çalışmaları öğrenebilirler ve katılmak için de ...çok kolay bir şekilde... ...orada ilgili linki bulabilirler... Kesinlikle. ...dinleyicilerimizi hatırlatalım... ...Ayşen çok teşekkür ediyoruz... ...ben çok teşekkür Hakikaten ederim... ...hakikaten çok önemli işler yapıyorsunuz... ...iyi çalışmalar diliyoruz o yüzden... ...güzel sonuçlar almanı ve... ...yine böyle güzel sonuçları bizimle paylaşmanı... ...en kısa zamanda... ...programımıza tekrar konuk olmanı diliyoruz... Teşekkürler. ...çok teşekkürler... İyi yayınlar... ...sağolun teşekkür ederim... <gülüyor>